Enbiya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısıldaştılar. Bu sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki? Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Dedi ki, Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O hakkıyla işiten ve bilendir. Hayır dediler. Saçma sapan rüyalardır. Bilakis. Onu kendisi uydurmuştur. Belki de o şairdir. Eğer öyle değilse bize hemen öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlerden sorunuz. Biz onları, yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. Onlar, ebedi de değillerdir. Sonra, onlara sözü yerine getirdik. Böylece, hem onları, hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik, müsrifleri de helak ettik. Andolsun, size, İçinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorular sorulacak. Vay başımıza gelenlere dediler. Gerçekten biz zalim insanlarmışız. Biz kendilerini kuruyup biçilmiş ekine, Sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bilakis biz, hakkı batılın tepesine bindiririz de, o batılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, batıl yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Yoksa, yerden bir takım tanrılar edindiler de, onlar mı diriltecekler? Eğer yerde ve gökte, Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım tanrılar mı edindiler? De ki,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 Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Ondan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir.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 Onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş geniş yollar açtık. Ta ki maksatlarına ulaşsınlar. Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlarsa yüzünün ayetlerinden Yüz çevirirler O Geceyi Gündüzü Güneşi Ayı Yaratandır Her biri Bir yörüngede Yüzmektedirler Biz Senden önce de Hiçbir beşere Ebedilik Vermedik Şimdi sen Ölürsen Sanki onlar Ebedi mi Kalacaklar Her canlı Ölümü Tadar bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu? diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar çok esirgeyici Allah'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan, aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer diyorlar, doğruyseniz ne zaman bu tehdit? İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi. Bilakis kendilerine o öyle ani gelir ki, onları şaşırtır artık ne reddedebilirler onu ne de kendilerine mühlet verilir andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi ama onları alaya alanları o alay konusu ettikleri şey kuşatı verdi de ki Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak buna rağmen onlar Rab'lerini anmaktan yüz çevirirler. Yoksa, kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Kendilerine bile yardım edecek güçte de değildirler. Onlar, bizden de alaka ve destek görmezler. Evet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet, ömür kendilerine uzun geldi. Oysa onlar, bizim gelip araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sadece vahiyle ile sizi ikaz ediyorum. Fakat sağar olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz, vah bize, hakikaten biz zalim kimselermişiz, derler. Biz, kıyamet günü için, adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve furkanı verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir. İşte bu da bizim indirdiğimiz Hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. O babasına ve kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykellerde ne oluyor demişti. Dediler ki: Biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Dediler ki, bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyunbazlardan biri misin? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben Buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, Siz ayrılıp gittikten sonra, Putlarınıza bir oyun oynayacağım. Sonunda İbrahim, Onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler. Bir kısmı, bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş, dediler. O halde, dediler, onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim, dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer konuşuyorlarsa, dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine Zalimler sizlersiniz sizler dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Bir kısmı, eğer iş yapacaksanız, yakın onu da tanrılarınıza yardım edin, dediler. Ey ateş! İbrahim için, ''Serinlik ve esenlik ol'' dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. Biz onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona, ishâkı ve fazladan bir bağış olmak üzere,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 Onu, çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar, gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize kabul ettik. Çünkü o, salihlerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece, kendisini ve iman eden yakınlarını, büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu, ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavimdi. Bu yüzden topunu birden gömdük. Davud ve Süleyman'ı da an. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette, bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Böylece bunu Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Ona, Savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyubu da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere, onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de yadet. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar,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 onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona,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 Cümle âlem için bir ibret kıldık. Hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. Kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa, onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır. Çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet yecuc ve mecuc açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat yaklaşınca Birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada hiçbir iyi haber duymazlar. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Bunlar,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 Kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. Biz seni, Alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. De ki, Bana sadece, Sizin ilahınızın, Ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hala Müslüman olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, De ki, Hepinize açıkladım, Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de o azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi imkanlardan faydalandırmak içindir. Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır." dedi. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Onun hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra Alakadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki size gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de, ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki, bilen bir kimse olduktan sonra, bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde, o, kıpırdanır, kabarır, ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine O her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnsanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, sırf Allah yolundan saptırmak için, yanını eğip bükerek Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise, ona yakıcı azabı tattıracağız. İşte bu, önceden yapıp ettikleri yüzündendir.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 apaçık ziyanın ta kendisidir. O, Allah'ı bırakıp, kendisine ne faydası, ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu, büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. O, zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır. O, yalvardığı ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur. Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona asla yardım etmeyeceğini zannetmekteyse artık o kimse tavana bir ip atsın, boğazına geçirsin, Sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi bu kimse baksın, Acaba hilesi, öfke duyduğu şeyi, Gerçekten engelleyecek mi? İşte böylece biz, O Kur'an'ı, Açık seçik ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki, Allah, Dilediği kimseyi doğru yola sevk eder. Mü'min olanlar, Yahudi olanlar, Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde hükmünü verir. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar,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 Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. İmdi, inkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindeki ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve tadın bu yakıcı azabı denilir. Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunanları zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir. Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenler, Allah'ın yolundan ve yerli, taşralı, bütün insanlara eşit kıble veya mabet kıldığımız mescidi haramdan alıkoymaya kalkanlar şunu bilmeliler ki, kim orada zulümle, Haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik: Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar arasında Hacı ilan etki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları için sana gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de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 uzak bir yere sürüklemiş gibidir. Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Onlarda sizin için belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer eski eve kadardır. Biz her ümmete hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Şimdi, ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele. Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer başlarına gelene sabr ederler namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar Biz büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın işaretlerinden kıldık Onlarda sizin için hayır vardır Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız Yan üstü yere düştüklerinde ise Artık onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen, gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı, Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Güzel davrananları müjdele. Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. Kendileriyle savaşılanlara zulme uğramış olmaları sebebiyle, savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir. Onlar, başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları, diğer bir kısmıyla def edip önlemeseydi, mutlak surette İçlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, Kiliseler, havralar ve mescipler yıkılır giderdi. Allah, kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Onlar ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad, Semud, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben, o kâfirlere süre tanıdım. Sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddim? Nitekim birçok memleket vardı ki, O memleket zulmetmekteyken, Biz onları helak ettik. Şimdi o ülkelerde duvarlar çökmüş, Tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular, Ve ıssız kalmış, Ulu saraylar vardır Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı Elbette düşünecek kalpleri Ve işitecek kulakları olurdu Ama gerçek şu ki Gözler kör olmaz Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar Allah vaadinden asla dönmez. Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün, Sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar! Ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimiz hakkında onları tesirsiz kılmak için birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince işte bunlar cehennemliklerdir. Biz senden önce Hiçbir Rasûl ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan onun dileğine ille de beşeri arzular katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki, kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir deneme vesilesi yapsın. Zalimler, gerçekten oldukça uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de, kendilerine ilim verilenler, onun Hakikaten Rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri kesinlikle dost doğru bir yola yöneltir. İnkar edenler kendilerine o saat ansızın gelinceye yahut da kısır bir günün azabı gelinceye kadar O'nun hakkında hep şüphe içindedirler. O gün mülk Allah'ındır. İnsanlar arasında hüküm verir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlar, Naim cennetlerinin içindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip, Sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halimdir. İşte böyle. Her kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. Böylece Allah haksızlığa uğrayana yardım edecektir. Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki, Allah, hakkıyla işiten ve görendir. Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise, batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki, Allah, evet O, uludur, büyüktür. Görmedin mi, Allah gökten yağmur indirdi de, bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah, yalnız O zengindir, övgüye değerdir. Görmedin mi, Allah, Yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür. Biz her ümmete uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyleyse onlar bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Zira sen hakikaten dost doğru bir yoldasın. Eğer seninle münakaşa ve mücadeleye girişirlerse, Allah, yaptığınızı çok iyi bilmektedir, de. Allah, kıyamet gününde, ihtilaf etmekte olduğunuz konulara dair, aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki, Allah, yerde ve gökte ne varsa bilir, bu, bir kitapta mevcuttur. Bu, Allah için çok kolaydır. Onlar, Allah'ı bırakıp, Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kâfirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki, size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem! Allah onu kafirlere bildirdi. O ne kötü sondur. Ey insanlar! Bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, bunun için bir araya gelseler bile, bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah,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 Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevla'nızdır. Ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır.